Herkese merhabalar. Soma nöbeti ayın 13'ü programında beraberiz şimdilerde. E, her ay bir kere yapıyoruz ve Soma'nın takibini yapıyoruz bu köşede. E, ve aslında bütün söyleşilerimize podcast kanallarımızdan ulaşmanız mümkün. Bunu söyleyelim. Bugünkü e, telefon bağlantımızda da Aliye Yıldırım bizle beraber. Aliye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş ee... Aslında tam olarak söyleyelim. 13 Mayıs Mayıs 2014'te meydana gelen e, Soma ciası ile ilgili e, Engin Yıldırım'ın e, eşisiniz sizde. Evet. E, şimdi Somada yaşıyorsunuz, değil mi? Hı hı, Somada yaşıyorum şu anda. E, yani biraz zor e, ama aslında e, son. Olanlar üzerinden gitmek istiyorum sizinle eğer isterseniz siz de. E, son duruşmada, görülen duruşmada ailelerin tazminatlarının tehlikeye girdiği e, ortaya çıkmıştı. E, Soma AŞ e, ailelerin tazminat alacaklarına karşı hileli bir yönteme başvurdu ve bu Sayıştaş raporlarında yer almıştı. E, bir... Bu haber var elimizde. Bir de e, facia günü iş güvenliğinden sorumlu olan vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık tahliye edildi. Evet. Diğer altasanın tutukluluk halleri devam ediyor ve bu arada Soma ile ilgili olarak e, şu anda yargılanan 45 kişi var. E, 6 tutuklu kaldı böylece 45 kişi yargılanıyor. E, Dediğimiz gibi. Şimdi aslında siz neler hissediyorsunuz bu durumla ilgili en son olanlarla ilgili en son davada duruşmada siz de vardınız. Neler hissediyorsunuz? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum bana söz hakkı verdiğiniz için. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Evet. Ya yani bilmiyorum bu olayın üzerine ört basedilmeye çalışıyor. 13 Mayıs 2014 so, günden sonra Somada yaşanan katliamdan sonra adaletsizliği, acıyı, orlanmayı, işsizliği, duşlanmayı bizi unutturmak istiyorlar. Hmm. Yalanla, demikajıyla yaşanan tüm acılarımızın üstünü örtmek istiyorlar. 13 Mayıs 2014'ten beri e, Somada madencilerin yanlış bedenleri üzerinden politika yapanlar. Verdikleri hiçbir süre tutmadıkları gibi yaşanan katliamın gerçek sorumlarından olan MİGEM, TK, Çalışma Bakanlığı, bürokratlarının yargı önüne çıkmalarını engelleyerek korumayı sürdürüyorlar. Hı hı. Katliam sonrası sağ kalan mademcilerin SMS ile toplu işten çıkmaları. Onları açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Sürmekte olan ceza davasının beşinci duruşmasında işte e, tahliyeleri başlattılar. Evet. Kamuoyunu yanıtmaya çalışıyorlar. Ailelerin alacakları tazminatları önüne geçmek için. Ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Evet. Ama e, biz bu dava davamızın takipçisi olacağız. Sonuna kadar bu hak-hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz. Evet. Ee, pardon araya girdim ama belki e, o günden sonra aslında o günün de dışında e, siz hı hı. E, hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Sizin için neler değişti Mayıs'tan sonra? 2014 Mayıs. Mayıs'tan sonra gerçekten burada... E, bir buçuk iki yola yaklaşıyor. Hı hı. O zamandan beri bir hayat mücadelesi içine girdik. Burada algılar çok farklılaştırmaya başlandı. İşte katliamdan sonra yani bu ülke ülkede öyle bir şey yaratıyorlar ki yurt dışında otuz kişi eğlence merkezinde güvenlik safiyeti nedeniyle de hayatlarını kaybetti. İstifalar ediliyor. Hı hı. Bizim ülkemizde 301 kişi eline bir dilim ekmek götürebilmek için binlerce yerin altında çalışıyorlar. Öyle acı bir şekilde can verdiler ki bunun tarifi imkansız. Bir buçuk yıldan beri biz bunun acısını çok kötü bir şekilde yaşıyoruz. Hı hı. 255 tane genç eş, 432 tane yetim çocuk. Hayat mücadelesi veriyoruz. Hı hı. Çocukların psikolojisi, onları düzeltmekle uğraşıyoruz. Bu davamızın peşindeyiz sonuna kadar. Hı hı. Ya ayakta kalmak için sürekli bir mücadele halindeyiz. Evet. E, oğlunuz Umut var bu arada, 17 yaşında. O nasıl hı hı. şimdilerde? E, o nasıl? E, şu iki üç aydan beri biraz toparlamaya çalışıyorum bir kadın olarak şimdi önünde genç bir çocuk ve önündeki rol modeli elinden alındı babasını kaybetti yani çok tam ihtiyacı olduğu bir dönemde babasını kaybetti ve çok kötü bir şekilde etkilendi psikolojisi çok bozuldu yani ona destek olmak amaçlı. Elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama şu anda biraz daha daha yeni yeni düzenmeye başladım. Bunun acısı yıllarca geçmeyecek ama bir şekilde hayata bağlanması gerekiyor. Eşler yani kendi acılarının yanında bu çocukların psikolojisiyle onların eğitimiyle uğraşmak zorundalar. ...bu şekilde hayata bağlanmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ben ona birazcık örnek olmak amaçlı bir şiir kitabı çıkardım. Hayatın ona devam ettiğini göstermek amaçlı. Onu işte bir rol model olmak yani öyle diyeyim. Hı -hı. Siz ona şiir yazar mıydınız diyeyim? daha öncesinde de? Umudu Aşk bu arada şiir kitabınızın ismi. Ee, Sosyal Haklar Derneği'nden sanıyorum e, alınabiliyor Soma'dan. ...yazar mıydınız şiir? 15 yaşımdan beri yazıyorum ama... ...ben bu şiir kitabında... ...biraz daha... ...işte bu olaydan sonra tabii ki... ...duygu yoğunluğu çok farklılaşıyor. Bir şeylere duyarsız kalamıyorsunuz. Umudu Aşk... ...peki... ...ne anlattınız bu kitapta? Ne anlattınız? Neler var o şiirlerde? Eee... Yani genelde önceki yazdığım tarzdan fazla dönmedim. Hı -hı. Aşk üzerine, sevgi üzerine. Ama birkaç tane şiirim var. 301 ile ilgili bir şiirim var. Hı -hı. Bir şeylerden etkilendiğim anda yani o kadar farklı. Artık olaylar yaşanıyor ki Türkiye'de. Hı -hı. Yani Duyarsız kalamıyorsunuz. Bir sürü kaybedilen can var. Evet. Yani onlarla ilgili birkaç tane şiirim var. Umuda umut vermesi için de e, demiştiniz. Evet. Neler konuştunuz oğlunuzla kitaptan sonra örneğin konuştunuz mu ya da? Kitaptan sonra daha önce e, çok farkında değildi. Hı hı. E, hani e, artık bilmiyorum kendi sayfasında da Biraz daha psikolojisi çökmüş bir durumdaydı. Sevgi adına işte sevdiklerini unutacaksın gibi yani bayağı bir kötü şeyler paylaşıyordu. Hı hı. Ama gerçekten arkasında onun yanında olan birisini hissetti. Bu kitaptan sonra bir şeyleri başarabileceğini hissetti. Hı hı. Bunu yaptığım için gerçekten şu anda memnunum. Daha öncesinde karar verememiştim ama yani pişman değilim aslında bunu çıkardığım için. Çok güzel. Oğlum ona da da umut zaten. Hı hı. Yani ona biraz e, şimdi bir saat sonra ne yaşayacağını bilemiyor insan. Evet. E, ben de bir saat sonra onun hayatında var olacak mıyım, olmayacak mıyım? Hiç kimse ne olacağını bilmiyoruz. Ve ona bir e, iz bırakmak adına da Yaptım bunu. Ama çok e, yani iyi olduğunu düşünüyorum. Onun psikolojisi de yani biraz düzelmeye başladı. Hayata daha farklı bakıyor. Hı hı. yani bu şekilde. Şimdilik böyle. Edersin. Peki son kez sorayım son haline e, son soruyu sorayım aslında. E, bu davadan ne bekliyorsunuz? Kamu görevlilerinin yargılanmasından bahsettiniz. Özellikle bunu da istediğinizi e, söylediniz. Peki siz hı hı. başka ne istersiniz? Talebiniz nelerdir? Başka ne istiyorum? İnsanların biraz daha duyarlı yaklaşmasını istiyorum. Kamuoyunda çok farklı gösteriliyor, destek azalıyor, daha gitgide hani başka taraflara çekilmeye çalışıyor. Ama yani sonuçta 301 tane cam var. Kamuoyunun desteğini bekliyorum. Bu davada yani. İki kişinin e, serbest bırakılması yani bilmiyorum bizi çok kötü bir şekilde etkiledi. <Gülüyor> yani bir kişinin ölmesiyle e, 30-40 yıl ceza alıyorlar ama 301 kişinin hayatı hiç sayıldı. E, bunların yargılanmasını istiyorum sonuna kadar da e, devam ettireceğim yani hani bu burada kalmayacak. Avrupa insan haklarına kadar gidecek. Yani onlar ne kadar ceza alsalar da. Bu beni tatmin etmeyecek hiçbir zaman. Yani e, onlar ne verirse versin bir canın değerini kesinlikle ödeyemezler. Yani sorumluların bir an önce ceza almasını istiyorum. Hı hı. Devlet e, önünde işte kendi yargılamaktan yargılanmasını engellediler. Onları e, bir şekilde Koruma altındalar yani şu anda Müfettişlerin yargılanmasını istiyorum. Hı hı. Bu arada taşörenler var, onların hiç e, yani dile bile gelmedi hani yargılanma aşamasında sadece mahkemede taşıran var mı yok mu? 19 hı hı. aydan beri bu süreçte yani bir an önce çözülmesini istiyorum, cezalarını almalarını istiyorum yani adaletin sağlanmasını. Evet çok teşekkür ederim ali hanım katkınız için ben teşekkür ederim söz verdiğiniz için bizler de takip etmeye devam edeceğiz programı ee, programı diyorum bizler de takip etmeye devam edeceğiz somayı çok teşekkürler çok sağ olun görüşmek üzere hoşça kalın çok sağ olın iyi günler